ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkarından körü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dost kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar